özellikle usul çerçevesinde kullandığın zaman ya da kullanıldığı zaman bundan anlaşılması gereken özellikle hadisin ile ilgili bir değerlendirme yapılmışsa bir yerde işte bu hadis sahihtir ya da bu hadis sayıftır şeklinde bir ifadeyle karşılaşmışsanız bu durumda hadis kavramını geçen haftada belirttiğim gibi senet artı metin şekilde düşünmeniz lazım. Yani senede olmayan bir rivayete siz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 Bu üç olur, dört olur ya da beş olur. Artık kitabın, musannefinin durumuna göre değişir. Şimdi bakıyoruz, normalde burada senete bir kopukluk var. Ve senetin başı tamamen kaybolmuş. Burada bir senet yok. Yani sadece bir sahabi-i ravinin ismi var. İşte bu türlü rivayetlere farklı bir isim verilmektedir. Ya bu ıı, başındadır, ya ortasında, ya sonunda. Burada da en sonunda bir kopukluk söz konusu. Yani Ebu Hureyre'den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 onu da ben sisteme yükleteceğim. Oradan da indirirsiniz. Bir yandan da oradan da okursunuz. Artık bu konuda birimize destek olmaya çalışacağız bakalım. Evet bu türlü rivayetlere eğer bir rivayet Galil Nebi'yi sallallahu aleyhi ve sellem işte A'nebi Hureyte sallallahu aleyhi ve sellem ya da Gal Ebu Hureyte", Gal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 bir hadis içerisinde bizden fazla konu geçebilir. bizden fazla konu geçebilir. Ve siz bir konuyu işaret edeceğiniz zaman o konuyu istinaden, o konunun gereği ilgili hadisi oraya e, geliştirmiş oluyorsunuz. Bu hadis içerisinde hem hadis kavramı var hem mesela Allah'a haskılarak la ilahe illallah diye kimsenin cennete gireceğine dair bir ifadeden hareketle bir sonuca varabilirsiniz. Ya da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 yazılı şekliyle John Jordan, yani concordans, concordans sistemi. Bu sisteme göre dünyanın her tarafında bu sistem uygulanmaktadır. Nedir bu sistem? Şudur. Şimdi concordans denen fihrist Arapça adıyla El-Müo-Cemül-Müfehres el nebevi Concordans da Fransızcadır. Tabi bu bu fihristi toplam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 Hadis toplama faaliyeti hareketi başlıyor. Şimdi bu hadis toplama faaliyeti nasıl başlayacak? Elbette biz buna hadis yolculukları adını verdiğimiz ile Rihle, Rihle, el-Rehle fi talebel ilim ya da el-Rehle fi talibel hadis adıyla e, yaygınlaşan ve bu konuda kitap, e, işte risalelerin yazıldığı bir faaliyet başlıyor.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 Hadis kitabını kendi içerisinde kategorize ettiğimiz zaman bir tanesi müsnet, geriye kalanı musannef türü eserlerdir diye bir kafamıza canlanması lazım. Şimdi bunlar içerisinde, bunlar içerisinde musannef türü eserler de kendi içerisinde takım gruplara ayrılırlar. Bunların şimdi birincisi özel, genel atı, şimdi bu alt kademesinde de özel isimler var.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 hem cami özelliği hem de sünen özelliğini taşımaktadır. Dolayısıyla da bunu kimisi der ki hayır Tirmizi'nin kitabı cami. bir başkası da cami özelliğini taşımaz, sünen özelliğini taşır derler. Şimdi bu çerçeveden bakıldığında Buhari ve Müslim'in ve bir görüşe göre Tirmizi'nin kitabının adı camidir. Ama Buhari ve Müslim kitabın adı kesin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 Neye uygun? Belime uygun olan ba konu başlıkları gelecek ki biz buna bab başlığı da e, baplar diyoruz. Ve o baba uygun olarak da müellif ya da musannif o baba uygun olarak da e, devamında hadis ya da rivayet zikreder. Rivayet adını rivayeti geniş anlamda kullanıyorum ki içerisinde mevkuf ya da maktu haberde e, yer alsın diye. Dolayısıyla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 Buradaki numaralar Kütüb-i Semani içerisinde. Buradaki numaralar Kütüb-i içerisinde bakıldığı zaman yani 8 hadis kitabı tekrar sayıyorum. Buhari, Müslim, Tirmizi, Nesai, İbn Mace, Buharî, yani şey olarak saydım, karışık saydım. E, Darimi ve İmam Malik'in Muvatta'ından oluşan 8 hadis kitabı içerisinde buradaki numaralar yani bölümden sonra bölüm isminden sonra Yazılan numaralardan Müslim ve da Vatta için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 33 numaralı bab altında bu hadis yani yukarıda zikredilen hadis yer almaktadır. Rikak bölümünde çünkü yine aynen aynı devam ediyor yani bu aynı zamanda şunu gösterir bu hali bu hadisi yukarıda, zikretti, yukarıda ziz, kısmen zikredilen bu hadisi Kitabül ilimde ve aynı zamanda rikak dediğimiz bir başka bölümde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 biraz hadisin anlamını daha bir bir şekilde genişletmiş oluyorsunuz. Burada da yukarıdaki rivayeti destekleyen bir başka hadis aşağıda yer almaktadır. Ama ondan önce kısaca hadisin kendisinde geçen hadis kavramının nasıl ve ne şekilde ifade edildiğini burada kısmen de olsa işaret edilmiş oluyor.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 Ebu Said el hudriden nakledilen rivayetin e, Kitab-ı İlim'de ilim bölümünde 34 numaralı babın altın o babın altında zikredildiğini bir başka bölüm daha var İhtisam bölümü İhtisam bir kitap ve sünne diye geçen bir bölüm vardır. E, bu bölümde 9 numaralı babın altında zikredildiğini görüyoruz. Burada müslim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 15 numaralı babın altında bu hadis zikrediliyor. Evet şimdi hadisin tarifi yapılırken hadisin hem Hazreti Peygamber'e izah edilen söz hem fiil hem uygulaması olduğu ama bununla beraber Hazreti Peygamber'in fiziki fizyolojik dediğimiz o fiziki yapısıyla alakalı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 Çünkü e, maalesef insanların kafasında Hazret Peygamber şöyle buyurdu, şöyle yaptığı ifadesi olmadığı zaman gerisi tamamen mekuf olarak atfediliyor. Tabi bunu bu işin biraz daha ayrıntıları var ama ona ona şu anda girmeye gerek yok.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 Hicri 3. asır müellifi ya da musannefi. Sünen, Taksim Cami. Bak biraz önce dedim ki bir görüşe göre Sünen, bir görüşe göre Cami. Dolayısıyla her iki isimle de alınabilir. Altta kitabını tasvip edip Hicaz, Irak ve Horasan ulemasına onu arz ettiğini, onların da bunu kabul ve tasvip ettiklerini belirttikten sonra şöyle der. Kimin evinde bu kitap var ise sanki onun evinde konuşan bir peygamber vardır.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 Muaka sizin grubunuz vardır. Tamam. Onu alıyorsunuz. Şöyle güzelce orada geçen yer isimlerini. Aynı zamanda orada ne vardı? Kitab-ı Sitte imamlar, Kitab-ı imamlarının rihlesi dediğimiz rihlesi orada teker teker gösteriliyor. Orada geçen yer isimlerine bakın. Mesela işte okuyacağız. Şimdi i̇şte Buhari mesela Buhara, neresi? Müslüm'ün El-Horasani, Mesela Horasan bölgesi, Çirmiz bölgesi, Mesela Darin bölgesi, Bütün bunlara baktığımız zaman, Acaba neresi? Mesela Nesa, Bu kent neresi? Tabi, şunu da Açıkça ifade edeyim, İmam Malik'in Dışında, İmam Malik'in dışında, Kütüb-i Tissa, kütüb Semani demiyorum,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 Ya tabi hadis usulü kitaplarına ait ilk dönem gerek usul gerek tarihleriyle ilgili olarak en önemli hadis alimlerinden bir tanesidir. Gerekli rehle konusunda e, gerekse usule dair oldukça önemli bilgilere sahiptir. el Bağdadi'nin e, mesela Tarih-u Bağdat diye bir kitabı vardır.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 bu böyle bir metinden okuyacaksınız hazır e, derlen toplanmış e, kes yapıştırı ile derlenmiş kitap yerine orijinal pdf üzerinden okuyarak e, hem göz aşınlığı hem e, zaten bizim öğrencilerimiz olan bir korku ve bir endişe var bu korku ve endişenin ortadan kaldırılması gerekiyor.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 onun için önce bu harin hayatından daha sonra da tabii şey yetiştiremedim yani gerek ile ilgili olarak hemen kısaca geçeriz onu. Evet haftaya inşallah buradan haftaya ders var değil mi? Evet. Ve ondan sonra da geriye kalan şeylerde süratli bir şekilde okuyarak devam ederiz. Evet bu notlar hal hazırda toplam 14 haftalık notlar, ekleyen ilave notlar tamamen sistemde yüklenmiş durumda. Zaten önceden 3 ilave notlar yüklemiştik. Onlar da sistemde yüklü. Bundan sonra da yüklenecek olanlar da var. Artık onlardan bir şekilde yararlanırsınız.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 sahip olduğunuzdan dolayı onlardan da sorumlu oluyorsunuz. Evet. Peki arkadaşlar. Hepinize tekrar iyi akşamlar diliyorum. Ve mübarek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 ve hepinizi iyi akşamlar diliyorum.